95.0 Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor. İkinci yarım saatimizdeyiz. Programın en başında da söylediğimiz gibi bir yaratıcı öğrenci festivalini konuşacağız. Mayıs itibariyle etkinliklere başlamış olan Project Festivali 7. edisyonu 4 Hazirana kadar sürecek bir varmış bir yokmuş iki nokta üst üste. Ev temasıyla Mayıs ayı boyunca liselerle sanatçıların da bir araya geldiği sanat atölyelerinin de düzenlendiği kapsandı bence çok kıymetli bir ve aynı zamanda kolektif bir girişim biraz da aslında bu günün de özelliğine uygun bir söyleşi başlamak üzereyiz. Project ekibinden yani bu festivali bu sene yedinci kez düzenleyen ekipten Kardelen Doyrum ve Fatma Onay bu akşam açık konumuz olacak. Yanı sıra Mehmet Emin Keskin bu Project 07 kapsamında düzenlenen atölyelerin katılımcısı vasfıyla yayınımızda. Evet bu kısa girizgârın ardında şimdi yavaş yavaş konuklarımızın sesini duymaya başlayacağız. Hepinize tek tek hoş geldiniz demek isterim. Ee, öncelikle oldukça heyecan verici bir etkinliği hep birlikte konuşacağız. Dilerseniz ee, projenin kısa tarihinden bahsedelim, yakın tarihinden bahsedelim ya da bu sene yedincisi gerçekleşiyor dedim ama... Nasıl bir üslup ve metotla gerçekleşmekte bir üniversitesi yetişim fakültesi kapsamında yürütülen bir faaliyet olduğunu biliyorum ama lütfen açıklayıp dinleyicilerini siz anlatabilir misiniz? Merhabalar, ben proje ekibinden Kardelen. Bu yıl 7.si düzenlenen festivalimizin temasını bir varmış bir yokmuş ev olarak belirledik. Önce ondan biraz bahsedebilirim. Bir yıl geçkin süredir evlere maruz kaldığımız bir süreç yaşıyoruz. Ve bu süreçte hem salgınla baş etmeye çalışırken aynı zamanda ev kavramında yoğun olarak sorguladığımız bir zamandan geçiyordu. İlk toplantılar başladığımız zaman festivalin konsepti hakkında ne olabilir diye çeşitli kelimeler bulduk. Bizim uzun süredir kafamızı kurcalayan, üzerine düşündüğümüz, okumalar yaptığımız ve benzeri şekilde. Ve bunları birleştirdiğimizde aslında hepsi, çok doğal olarak bir ev kavramına çıkıyordu ve bunu aslında beş alt başlıkta inceliyor olduk. Yani anahtar kelimelerimizi kısaltmış olduk. Birincisi barınma ve korunma yeri olarak tanımladığımız mekan olan ev. Ve bu süreç içerisinde bu ev kavramını nasıl düşünüyor olduk? Birçoklarımız için güvenli bir alanken aslında herkes bu kadar şanslı değildi. Ve evin tanımı da her aile, her kültür, her coğrafya için. Değişiyor oluyordu. Bunun yanı sıra kamusal alan ve alanlarımız üzerine çok düşünmeye başladık. Ev artık bambaşka bir sınırdı çünkü. Öte yandan dünyamız, doğa bizi bu dönemde oldukça düşündürten, hepimizin de evi olan bir kavram aslında. Bunun üzerine çok düşünmeye başladık. Bunun yanı sıra dil, kültür, göç gibi konular da birbirini takip ediyor oldu bir şekilde. E, duygularımızla duygularımız üzerine aslında bir de çok konuşmuştuk. Yani o nostalji duygusu, geçmişe gidebilmek, ev, aile, bir yere bir eve, o ana, o zamana duyulan özlem ve bunun geçmiş ve gelecek arasında durduğumuz yerde aslında bir nevi bizim evimizde O anda var olduğumuz için. Ve doğal olarak bedenimizde e, ev olarak tanımladığımız alanlardan biri. Bir beden bizim ilk evimiz oluyor. Daha sonra kendi bedenimizi sahipleniyoruz. Onu şekillendiriyoruz bir şekilde. Onu korumaya çalışıyoruz ya da ona farklı davranıyoruz. Ona bir biçim veriyoruz. bunun gibi sınırlarla öte yandan zamanda içine alan bir şey düşünüyorduk. Hem Zeitgeist şu an yaşıyor olmamız bütün dünyanın çok benzer bir süreçten ama çok çok farklı deneyimlerle geçtiği bir zaman yaşıyoruz. Tüm bunlar bizim için aslında konseptimizi oluşturuyor oldu diyebilirim. Evet konseptte ayrıca proje ekibi olarak hayat ve sanat birlikteliğinden yola çıktık dedi misiniz? Bu da oldukça önemli hakikaten. Bununla birlikte genel bir özet yaparsak yine konsept metnine başvurursam evi disiplinler arası bir yaklaşımla e, incirerken evlerden ne kadar çok yere ve insana ulaştığımızı görmeyi istiyoruz demişsiniz. Bu manada e, organizasyonel e, yapısından bahsetmenizi rica edeceğim. Project'in daha da özelde tabii ki Project 07'nin e, ne türden etkinlikleri e, kapsadınız ve kapsayacaksınız bu festival boyunca? E, Lise şu an gün olarak başladı. Belki Fatma onlardan bahsetmek ister. Öte yandan 31 Mayıs ve 4 Haziran arasında bu lise atölyelerinden sonraki süreçte, yansı festival tarihimizde de çeşitli söyleşiler, konserler ve film okuma atölyeleri gibi etkinliklerimiz olacak. Ayrıca tabii ki şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu yıl ne yazık ki fiziksel olarak festivalimizi yapamıyoruz. Hı -hı. Fakat o bize yepyeni bir deneyim alanı da kazandırdı çünkü proje için bir web sitesi yapılıyor ve muhtemelen bu hafta içinde o da hayata geçiyor olacak. Hem lise atölyelerinin çıktıları hem de asıl amacımız olan zaten iletişim fakültesi öğrencilerinin işlerini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Evet. Buluşmamız da için oldukça önemli. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde dijital ortamda düzenlenecek festival zaten sizin de söylediğiniz gibi canlı yayın konserleri, sergiler, video ve fotoğraf çalışmaları 31 Mayıs itibariyle bunlar ilgilisiyle buluşacak. Ve 4 Haziran'a e kadar oldukça da yoğun bir program. Geri döner bir iki ayrıntı daha vermenizi rica ederim ben ama hali hazırda başlamış lise öğrencileriyle çalışma kısmına da geçelim. Atölye çalışmaları başladı Mayıs ayında. Evet bir kere bu nasıl bir e, ihtiyaçtan aslı oldu? Bence çok özel bir kısmı festivalin onu belirtmem lazım. Hem buna ilişkin bir iki notunuz varsa aktarmanızı rica edeceğim. Neden özellikle lise öğrencileriyle irtibata geçmek istediniz? Hem de e, neler tasarladınız? Nasıl atölyeleri oluyor? E, lise atölyelerinden ben bahsedeceğim birazcık. E, adım Fatma Projek 07-2000'den Fatma. <gülüyor> e, şöyle Project 07'de bu yıl ilk defa 1 Mayıs ve 27 Mayıs arasında çeşitli sanatçılarla liselileri online ortamda bir araya getirip çeşitli sanat atölyeleri düzenliyoruz. Aslında festivalimiz iki ayaktan oluşuyor. Bir, bir ayağı bu lise atölyeleri kısmı, diğer ayağı söyleşi kısmı. Şimdi biz bu sanat atölyelerini salgının yarattığı olumsuzluklar karşısında lise öğrencilerini kendilerini sanat yoluyla ifade edebilecekleri bir alan yaratmak amacıyla düzenliyoruz. Biliyorsunuz bu süreç içerisinde 20 yaş altındakilere sokağa çıkma kısıtlaması getirirdi. lise öğrencileri hem okullarından uzak kaldılar hem arkadaşlarından uzak kaldılar. Ve bunları nasıl hafifletebiliriz diye de düşündük ve bu sanat atölyelerinin içinden geçtiğimiz süreçte öğrencilerin hem sanat arasında ifade sağlayacağını göz önünde bulundurduk. Hem de pandeminin etkilerini hafifleteceğini düşündük. İçinden geçtiğimiz sıkıntılı günlerin ağırlığını hafifletmenin en değerli yollarından birinin gençleri sanat ve tasarım dünyasına davet etmek, onlarla beraber öğrenmek, birlikte üretmek. Ve ürettiklerimizi toplumla paylaşmak olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle lise atölyelerini düzenleme kararı aldık zaten. Atölyelerimiz 1 Mayıs'ta başladı. 27 Mayıs'a kadar e, devam edecek. Toplamda 8 atölye düzenliyoruz. Farklı sayıda oturumlardan oluşuyor e, her birisi. E, şu ana kadar... Eda Çekil ile aile fotoğraflarından ev hikayeleri atölyesini gerçekleştirdik. Ve Eda Gecikmez ile Fantastik Kolej atölyesini gerçekleştirdik. Önümüzde ise çeşitli performans atölyeleri, deneysel çizim atölyesi var gerçekleştireceğimiz. Rezan Gümgüm ile Çaydanlık Deneysel Çizim atölyesini Ekin Bernay ve M.K. Yurttaş ile e, performans atölyelerini gerçekleştireceğiz 27 Mayıs'ta kadar olan süreçte. Evet. E, bu atölyelerde öğrenciler hem birbirleriyle etkileşime girdiler. Türkiye'nin birçok yerinden öğrenciler, hani sadece İstanbul'dan değil, Türkiye'nin birçok ilinden öğrenciler online ortamda sanat atölyelerinde birbirleriyle etkileşime girdiler ve birlikte ürettiler. Evet. Ee, zaten e, atölyelerin çıktılarında online sergimizle sergilemeyi düşünüyoruz. Hı hı. Ee, bir de güzel bir haber e, aldık yakın zamanda. Ee, aile fotoğraflarından ev hikayeleri atölyesinin sonucunda ortaya çıkan işler, çalışmalar Uluslararası bir platformda da sergilenecek. Harika. Ee, bu çalışmaları e, Project Zero 7 ekibi olarak Kırkayak Kültür ve e, Perform İstanbul işbirliği ile yaptık. Bu iki kurumla işbirliği yaptık kimi atölyelerde. Hı hı. Ee, benim buzlukla öykülerde ev atölyemiz var. Bugün işte ondan bahsetmedim. Bunlar diyebilir misiniz atölyeleri de ipi de? E, atölyelerin sonucunda e, katılımcılara e, katılım sertifikası da vereceğiz, online katılım sertifikası da vereceğiz. Yani bu sürecin lise öğrencilerine evet. çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet, yaratıcılığı ve bir biçimde üretimi teşvik ettiği çok açık. E, Çıktılarının da daha geniş bir kamuoyuyla paylaşılacak olması Üstüne üstü bir de uluslararası kamuoyla paylaşılacak olması da ayrıca e, başarı halindesinde yazılabilir diye düşünüyorum. Ben e, bu noktada Mehmet Emin'e dönmek isterim. Muradiye Fen Lisesi'nden e, oldu bu atölyelerin. İlk iki atölyeyi de geride bıraktık biz bu kaydı yaptığımız e, gün itibariyle. Yani geride kaldı onlar. Mehmet Emin'den izlenimlerini almak istiyorum e, öncelikle. Bir de şu notu da aktarmak istiyorum. Diyorum. İlk haberdar olduğumuzda Project 07'nin bu liselilerle tırnak içinde profesyonelleri bir araya getirdiğini haberdar olduğumda ben kendi adıma kendi lise günlerimi düşünmüştüm. Ve eğer hani o yaşlarda gerçekten alanında profesyonel isimlerle yan yana gelseydim de büyük bir heyecan duyardım diye de içimden geçirmiştim. Bu hakikaten de büyük bir fırsat. Ama tabii yorum burada bana düşmüyor. Mehmet Emin'e sözü vermek istiyorum. Nasıl geçti atölyeler? Hem aslında diğer lise öğrencileriyle iletişiminiz nasıl gelişti? Aynı zamanda bu araştırıcılarla, hocalarla süreç nasıl ilerledi? Sana neler kaldı? Yani bugünlerden kısaca değerlendirir misin açıkçası Çok teşekkür ederim. E, Mehmet Hanım ben. Atölyelere katılırken aslında bu pandeminin yaratmış olduğu olumsuz durumu fırsata çevirmek gibi düşündüm ben. E, çünkü evdeyiz. Çınak içinde hiçbir şey yapamıyoruz. Bu durumu biraz daha böyle... Evden çıkabilseydim, pandemi olmasaydı da beraber olmamın çok mümkün olmayacağı çok değerli sanatçılar ve dünyanın, şey dünyanın diyorum Türkiye'nin çeşitli yerlerinden arkadaşlarımla beraber buluşmamızı sağladı aslında bu online ortam. Onun dışında ben iki atölyeye katıldım. Aile ve ev hikayeleri ve Fantastik Bulaş. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. <gülüyor> Aile fotoğraflarından, ev hikayeleri atölyesinden bahsedeyim. Bu atölyede geçmişte ailelerimizin veya şusralar kendimizin çektiği aile fotoğraflarını değerlendirip aile kavramını, ev kavramını kendi içimizde e, sorguladık. Fotoğrafın arka planını, fotoğrafların çekildiği dönemde neler yaşandığını birbirimize anlatmaya çalıştık. Farklı farklı öğrenciler, fa e, farklı farklı hikayeler, farklı farklı, farklı, farklı aileler. Bu da empati gücümüzü kendimizi başkasının yerine koyma yeteneğini diyebilirim arttırdı. Peki aile fotoğrafları sana ne hissettirdi bu arada? Bunu da özellikle merak ettim çünkü artık çok daha sık fotoğraf çekiyoruz. Aile fotoğrafları biraz daha hani ender şeylerdi eskiden. Sen görünce ne düşündün? Tekrar değerlendirirken daha doğrusu aile fotoğraflarını. Aslında aile fotoğrafları atölyesine katıldığım zaman arkadaşlarımın da benim de artık eskisi kadar aile fotoğraflarına değer verilmediğini, toplu olarak çok fazla fotoğraf çekilmediğimizi, çekilmediğimizi fark ettim. Artık teknolojinin geçirdiği bir bireyselleşme mi denir? Teknolojiden bağımsız herhangi bir etkenle gelen bir beselleşme mi denir bilmiyorum. Fakat bir geriye dönme, nostaljiye bir hasret mi denir? O oluştu içimde. Arkadaşlarımla da bunu gözlemledim. Çünkü aile fotoğraflarını Bizimle paylaşırken anlattıklarında e, o seslerinde veya işte yüz ifadelerinde e, bunu çok açık gösteriyorlardı. Bu anlamda e, hepimize düşünüyorum ki çok fazla şey kattık. Evet böyle geçmişten arşiv belgeleriyle başladı yani atölye çalışmaları. Sonra evet. da e, Eda Gecikmez'in yönetiminde sevgili dostluğumuz Eda Gecikmez'in fantastik kolej atölyesi var. E, bu da çok yakın zamanda gerçekleşti galiba. Bence çok iyi bir fikirden yola çıkıyor. Kısaca ondan da bahseder misin? E, Fantastik Kolej Atölyesi'nde çok eğlendik. Birazcık hasret ve özlem duygularından uzakta e, heyecan, sevinç e, duyguları ile beraber çalıştık. E, bakış Hı -hı. açımızı çok değiştirdi. Bir şeyleri değerlendirirken, e, artık objelere bakarken insanlara ve sanat eserlerine bakarken artık eskisi gibi e, bakamıyoruz diye düşünüyorum. Öğrenecek <gülüyor> ben. Çünkü çok kısa bahsedeyim. İşte, e, portre fotoğraflarını binalarla birleştirdik. Mesela çok uçuk ama çok heyecan verici. Yani şu an çok anlamsız geliyor belki ama o atölyede ee, Eda Hanım işte böyle bir şey yapacağız dediğinde hepimiz bir bekledik. Yani nasıl birleşecek bunlar? Veya Birleştikten sonra nasıl tanımlayabiliriz? Onun anlatımından sonra atölye sonucunda arkadaşlarımın yapları eserlerin onlara göre açıklaması da gayet heyecan vericiydi. Bu anlamda onların bakış açısını, onların penceresinden bir şeylere bakabildim. Edindiğim en iyi şey bu oldu bu atölyede. Evet, bedenimizin kendisinin bir ev olduğunu düşünseydik nasıl olurdu diye sormuş. Eda gecikmez atölyesinde eminim ki hayal gücünü çok kamçılayan sonuçlar çıktı. Bu da hakikaten kıymetli. Biz bu söyleyi kaydederken burada Pelin buzluk atölyesde başlamak üzere ama henüz gerçekleşmedi o yüzden onun sonuçlarını. Alamıyoruz. Öykülerde ev atölyesi. Aynı şekilde 20 Mayıs günü de perform İstanbul'dan Ekim Bernay'nin katılımıyla bir performans atölyesi ev neresi ev nerede gerçekleşecek ve az evvelde Fatma'nın da söylediği gibi ilerleyen günlerde yine atölyelerle dolu Mayıs'ın sonuna kadar bu şekilde sürecek. Evet Mehmet Emin sana tekrar döneriz. Şimdi festivale de geri dönelim istiyorum. Fatma ve de tekrar söz verelim. Söyleşimizin yarısını çünkü gerçekleştirdik. Evet, lise atövgelerinden Mehmet Emin ile birlikte bahsetme imkanını bulmuştuk. Şimdi Projek 07'nin konseptini konuştuk. Genel olarak ne türden etkinliklere imza attıklarını konuştuk. Açık radyo dinleyicilerinin de edebilecekleri, katılabilecekleri, izleyebilecekleri neler olacak önümüzdeki günlerde? Mümkünse onları duymak istiyorum şimdi sizden. Bir söyleşilerimiz olacak 31 Mayıs ve 4 Haziran arasında. Projek 07'nin e, festivali, söyleşileri e, Halin Naçoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Hı hı. E, daha sonra Serhana'da ile Ethel Adnan İmkansızı ve Dönüş Sergisi üzerine konuşacağız. Harika. E, ardından e, Salı günü Mehmet Atul Ersoy ile e, psikolojik e, film okuması var. Kimki Dukun Dokun Üç Ayrın isimli ya da Boş Ev isimli filmi üzerine konuşacağız. Beral Madra ile pandemi döneminde sanatçılar ve sanat kurumları üzerine bir söyleşimiz olacak. Beliz Güç Bilmez ile anlatıda ev konulu konusunu konuşacağız. Bunun dışında çeşitli kurumlarla da söyleşiler yapacağız. Mor Çatı pandemide ev Kadın ve Ev konusunu konuşacağız. 40 ayak Kültür'den Kemal Vural Tarlan ve Selda Asal ile Türkiye'ye göç, Türkiye'den göç isimli konuşmaları yapacağız. Bunun dışında konserimiz olacak. Bunlar olacak Söyleşi döneminde de. Yani alanında donanımlı, ve bize çok şey katacak insanlarla söyleşiler yapacağız. Film okuması atölyesi yapacağız. Kısaca özetlersek. Evet. Bu olacak. Söyleşiler. Evet, 4 Haziran'a kadar geçecek sürede katılınabilecek çok etkinlik var. Peki bu güncel bilgilere nasıl ulaşılabilir acaba? Yani bu söyleşiyi dinledikten sonra sosyal medya hesaplarından nereden takip etmelerini önerirsiniz dinleyicilerimizin acaba? şu an güncel olarak project If bilgi Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirler. Hem festival süreci hem de onun dışında farklı şeyler paylaşıyor oluyoruz. Ve dediğim gibi çok yüksek ihtimalle bu hafta içerisinde de Bilgi Project 07 isimli web sitemiz hayata geçiyor olacak. Sergi öncesinde de atölye içerikleri, aynı zamanda fakülte öğrencileri yapmış olduğumuz açık çağrı, metni, konsept metnimiz ve tabii ki festivalin için hazırlanmış güzel bir videoyu bulabilirler. Onun dışında da 31 Haziran'dan itibaren zaten bir yıl boyunca geçerli olacak. Online sergimiz devam edecek. Evet, 31 Mayıs'dan itibaren evet. değil mi? Evet. Kaderen Doyrum ve Fatma Onay ve Mehmet Emin Keski Keskini bu akşam konuk ettik açık dergide Bilgi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin bu sene 7.sini düzenlediği ve de Yaratıcı Öğrenci Festivali diye bence çok isabetle e, niteledikleri Project 07'nin içindeyiz. Zira 1 Mayıs'ta e, lise öğrencilerinin sanatçı ve yazarlarla oluştukları atöyelerle başlamış olan festival önümüzdeki günlerde kamusal etkinliklerle, e, sürcü ve az evvel de özetlemeye çalıştığımız gibi 4 Haziran tarihi tarihine kadar e, açıklaya gidildik. Yen takimi bölümünde daha önce bir ilk duyurusunu yapmıştık e, basın bülteni elimize ulaştığında. Bundan sonra da takip etmeye çalışacağız e, olup bitenleri. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama Mehmet Emin'in de belki son e, eklemek isteyecekleri vardır. Son sözü de ona e, bırakmak isterim. E, zor bir yıl e, geçti hakikaten. E, özellikle öğrenciler e, için, herkes için çok zor olmakla e, birlikte öğrencilik döneminin kendi zorluklarına bir de pandeminin zorlukları eklendi. Ben dolayısıyla sözü Mehmet Emin'e e, bırakarak e, kapatmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin de söylediğiniz gibi e, küresel anlamda yaşadığımız bu pandemi zorluğu, benim şu an içinde bulunduğum eğitim sürecim, sınav hazırlıkları e, ve bunları hayatın getirdik, getirdiği yoğunluklar arasında. E, böyle bir şey, e, bir dinlenme fırsatı, bir evet. hayatta olduğumun farkında olmak için, bir iş dünyama dönmek için bir ayna gibi aslında. O anlamda bana ve düşünüyorum ki e, atölyeye katılan e, diğer arkadaşlarıma e, çok yardımcı olmuştur. Ben de öyle ümit ediyorum. Senin nezdinde de buradan bütün katılımcılara da selam gönderelim Açık Radyo yayınından ve bu çok kıymetli etkinliği düzenleyen Project ekibinden Kardelen ve Fatma da buradaydı. Bütün ekibe de onların nezdinde selamlarımızı göndererek söyleşiyi sonlandırıyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar katkı sunduğunuz için. Biz çok teşekkür ederiz. Hem deneyimlerimizi hem de heyecanımızı paylaşmak, ekibim bana söyleyebilirim ki çok keyifliydi. İyi çalışmalar diliyorum hepinize ve e, mutlu e, bir sene diliyorum bundan sonrası için. Evet, Project 07 etkinliklerini açık takip etmeyi sürdüreceğiz. Söyleşinin bu noktadan sonuna geldik.